Evet Bismillah Elhamdülillah Esselatu vesselamun ala ve resulallah Üçüncü kitapla beraber Bu yeni dönemin hayırlara vesile olmasını Haylemen olması olmasını Allah-u Teala'dan bizim için Bizleri razı olduğu işlerin muvaffak kılmasını istiyoruz Bizleri işlerinde razı olduğu işlerde de yapmasını istiyoruz Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor kitabımız Mukaddime Mukaddime takdimat Öngiriş Öngirişteki konu El-İrabu vel-Bina'ı İyirab ve bina. İyirab ve bina ne demek? Aşağıda zaten tarife gelecek. İyirab, bir kelimenin sonunun değişiyor olması, değişkenlik göstermesi, bina ise değişmemesi. Muğref ve mebniyde zaten buradan türeme kelimeler. İyirab ve bina iki hususta işlenecek. Bir isimlerde, iki fiillerde. Şimdi fil esmaî dedi birincisi. Yani isimlerdeki muhareplik ve mebnilik. Bunu bitirecek ondan sonra fiillerdeki muhareplik ve mebniliğe geçecek. Biz şimdi isimlerdeki irap ve bina konusuna girelim. El ismu imma mu'rabun ve imma mebniyun. İsim imma ve imma ya murettir veya mebnidir yahut mebnidir. İsim ya murettir veya yahut mebnidir. Muarebe gelince, telmih bu. Ma tagayyara ahiruhu bisebil amili. Muareb muarebe gelince o amil sebebiyle bir amel eden, bir etkileyen edat sebebiyle ahire yani sonu değişen şeydir. Demek ki muhreb dediğimiz isimler veya fiiller, kelimeler sonu bir amir sebebiyle değişkenlik gösterenler. Bildiğiniz şeyler aslında. Örnek verelim. Bir harf herhangi bir isim ne yapıyor? Sonu değişiyor mu? Değişiyor. değişiyor. Mesela el-medresetu fil-medreseti İşte bu mu'rep bir kelimede. Sonu bir amil sebebiyle harf cer olan bir amil sebebiyle ne yaptı? Değişti. İşte bu durumda el-medresetu kelimesi nedir? Mu'rep bir kelimedir. Burada anlattı o. Yani cer edici, nasp edici, cezmedici, ref edici bir amille sonu değişkenlik gösterene mu'rep diyoruz. Bunun örnekleri nahu Câ el-müderrisu cümlesinde el-müderrisu câ'e fiilinin faili olduğu için merfudur. Merfûun zaten karşısında da yazıyor. Merfudur. Ki aklınız olsun merfûluk yani öt ve hareketi en ağır harekettir. Dile en ağır gelen en zor gelen harekettir. Müderris burada fail olması sebebiyle merfu oldu. Se'eltül müderrise cümlesinde Se'ele fiil, tu, fail. El müderrise Se'elenin mefulü Dolayısıyla mef'uller nasıl olur, olurdu? Mensup, fethal olurdu. Burada el müderrisenin konumu mef'ul olmasası bile mensuptur. Yani sonu fetaldır. Sonu değişti mi? Öt ve fethaya dönüştü. Niye? Çünkü onu fetha yapacak, mensup edecek bir konumda e, mensup olmasını gerektiren sebep nedir? Mef'ul olmasıdır. <Gülüyor> Mef'ul olmasıdır. <Sessizlik> Sellemtü alel müderrisi. Üçüncü cümle. Sellemtü selam verdim. Alel müderrisi müderrisi. Müderrisi öğretmene selam verdim. Burada da el müderrisin sonu ala üzerinden dolayı kesralı. Yani mecrûr. Mecrûr. Sonu değişti. Bakıyoruz. Fa'ilken ötreli, mef'ulken fethalı, mec'urken kesral oldu. İşte bu kelimeye, bu cümlelerdeki el-müderis kelimelerine mu'rep denir. Sonu değişen her kelime mu'rep kelimedir. Yani iğraplanan, iğraba giren, amil sebebiyle sonu değişkenlik gösteren, sabit kalmayan. Vel-mebniyu mu'rep'i öğrendiğimiz zaman mebniye geçiyoruz. Vel mebni mebniye gelince ma la ytagayyaru akhiruhu bisabab al amile. Amil bir etken sebebiyle sonu değişmeyen şeydir. Değişene muhrep değişmeyene mebni deniyor. Nahvu jaa'a e haula'i. Bunlar geldi. Cümlesinde jaa e, fiil, haula'i onun faili. Nahvu <gülüyor> nah örneğin. Misal demek. Evet, buradaki haulaiden bahsedeceğiz. Haulâi, sonu kesra üzere mebni bir kelimedir. Yani her ne olursa olsun sunat kesradır. Mes mesela Hâza'nın fethâ üzere mebni oluşu gibi. Hâzih'nin kesra üzere mebni oluşu gibi. Çoğaltabiliriz. Evet buradaki haulayi kelimesi hemen karşısına bakalım fi ref'in. ref mahallindedir. Niye? Çünkü ca fiilinin failidir. Ca'in fail olması hasebiyle merfu konumdadır. Merfu mahalledir ama hareke üzerine gözükmez. Niye? Çünkü o kelimenin sonu değişmeyen bir özelliğe sahip. Mebni olduğu için. Sonu hangi amil olursa olsun değişmez merfu olması gerekirken yani fail olduğu için merfu olması gerekirken gene kesra ha haula'i bunlara sordum cümlesinde se'le fiil tu fail haula'i meful dolayısıyla mensup konumunda olması lazım fi mahall-i nasb konumundadır ancak hareke değişmez niye çünkü kelime mebni biz on işliyoruz zaten hangi amil olursa olsun olursa olsun sonu değişmeyen kelime mebniyidir keza sellemtüala haulaayı bunlara selam verdim cümlesinde de Ala harfi üzerinden dolayı mecbur konumda ancak buradaki haulay'nin son harfi hemzenin hareketi e, kesra a üzerinden değil evet. kendiliğinden Aslında olduğu için e, bu durumda da ona fi mahalle ce diye karşı izah etti cer mahallindedir cer halinde bunlara mahallen denir. Mahallen merfu, mahallen mensup, mahallen mecrûr denir. Yani mahal olarak, konum olarak, yer olarak merfu konumda. Niye? Çünkü fail. Veya naib-i fail gibi. Mahallen mensup. Niye? Çünkü meful konumunda. Evet. Muğreb ve mebniyi anladık mı? Anladık. Çok kısa bir şekilde söyleyecek olursak sonu bir âmi sebebi değişenlere muğreb denir. Değişmeyenlere Benim, mebni dinliyor. Biz şimdi isimlerdeki muğreplik ve mebniyiliği gördüğümüz için hep isimler üzerine konuştuk. Fiillerde inşallah daha sonra göreceğiz. Evet. Devam ediyorum. <gülüyor> El muğrebu vel mebniyü minel esmai İsimlerden muğreb ve mebni olanlar İsimlerden muğreb olanlar da var mebni olanlar da var. El esma'u kulluha muğrebetun Ma adalı fiatil atiyet. İsimlerin hepsi muareptir ma ada. Ancak şu gelen gruplar hariç isimlerin hepsi muareptir. Onlar şimdi tek tek yedi madde olarak gruplamış örnek hem zikretecek hem de e örneklerini verecek. Burayı şöyle tercümetmemiz yerinde olur dersimiz alakası olur alakalı olarak şu gelen yedi grup dışında isimlerin hepsi muareptir. Bu gelen yedi grup isim muarep değil bazen muarep kısmen muarep çoğunlukta da mebni'dir. El evvelu birincisi damairu. birinci grup zamirlerdir. Bakalım mislu, huve hum ente, enti, entüm, ene. Bunların hepsi munfasıl zamir. Bakıyoruz huve, başına ne gelirse gelsin bu daima sonu fe ı zerem vebnidir. Değişmez. Ref konumunda da, cer konumunda da, efendime söyleyeyim nasf konumunda da değişmez. Hakeza diğerlerde. Hum, ente, enti, entüm, ene, lakhir. tu ve galu Buna diğer, e, burada zikredilmeyen e, şeyleri de, zamirler de ekleyin. Nahnu da değişmez. Efendime söyleyeyim. Entünne de değişmez. Buna sadece örnek olarak verdi. Muttasıl ve munfasıl zamirler menfi, mebnidir, muureb değildir. Değişmez sonu. Hangi konumda olsun, olursa olsun. Mesela zehebtu cümlesinde zehebe fiil, tu faildir ve muttasıl zamirdir aynı zamanda. Değişmez. Zeheptun'un konumu ne olursa olsun değil mi? Değişmez asla sonu. Galu cümlesinde de galu cümlesinde de vav hem faildir hem de merfu muttasıldır. Fail olması hasebiyle. Değil mi? Hatırlayın mazi fiilleri tu, tu faildi. Galu vav faildi. Değil mi? Se'ale fail müstetir zamirdi. Haziye damayir ref'i. Bunların hepsi ref zamirleridir. Şimdi aşağı geçelim. Ra'aytuhu. Ra'a fiil, tu fail, hu <Müşmeler> mef'ul. Dolayısıyla nasb konumunda. Ama sonu değişmedi. Hu <Rey tu> ve zamiri mef'ul olarak kullanıldı ve sonu gene değişmedi. Mebnilerden bahsediyoruz. Evet. Es'aluke. <Müşmeler> <Müşmeler> Es'alü es fiil. Faili ene, müstetir zamir. Ke, mef'ul. Sana soruyorum. Darabeni. Darabe Darabe, fiil. Fail, tahtında müstetir, huve zamiri. Ni'deki nun, nunu bir gaye denir. Evet. Nunu bir gaye denir. Onu sonra göreceğiz inşallah. Mütekallim yası ise mef'ul. müzekker bir şahıs bana vurdu. Kime vurdu? Bana vurdu. Mef'ul. Ama <gülüyor> hareketsine bakıyoruz. Bulunduğu hal üzere kesra. Aslen nasb konumunda. Niye? Çünkü fiilin mef'ulü. Mef'ul neydi? Mensuptu. Hadihi damairun nasbi. İşte bunlar nasb zamirleridir. Ra'ytuhu'daki hu, se'eleke'deki ke darabeni'deki mütekellim yası. Bunlardan bahsediyoruz. Cer zamirlerine bakalım. <gülüyor> Kitabuhu. Kitap, huveye muzaf olmuş. Dolayısıyla munfasız zamir muttasıla dönüşmüş. Kitabuhu hu olmuş. Peki muzafın ile hareketi nasıl oluyordu? Kesre alıyordu. Ama hu değişmedi. defter Defter kelimesi hiyeye muzaaf olmuş. defter ha şeklinde ha muttası zamire dönüşmüş. Muzaafın yine cer konumunda. Ismuke İsmun ente'ye muzaaf olmuş. Mutlatsız zamire dönüşmüş. İsmuke. Evet. Aleyha Ala harficeri Ala harficeri e, Hiyenin başına geçmiş. Aleyha olmuş. Lena Nahnu'nun başına geçmiş. Lena'ya dönüşmüş. Yani Nahnu, Na'ya dönüşmüş. Mutlatsız zamir olmuş. Şimdi ilk üç örnekteki kitab defteruha, hu, defter kelimelerindeki hu, ha ve ke zamirleri izafet terkibinden dolayı cer konumunda. Aleyha daki ha, na harfi cerden dolayı cer konumunda. Hadihi dama'yru'l cerri. Bunların hepsi cer zamirleridir. Yani mecbur konumdadırlar. Ancak zamirler Hepsi istisnasız, hepsi mebni olduğu için, mureb olmadığı için burada hepsini ref, nasb ve cer konumunda örnekler vererek açıkladı. Anlaşıldı mı? Üzerinde durmamız gereken mevzu var mı? Peki. Effani ikincisi, neyin ikincisi? Demiştik isimlerin hepsi mureb'tir. Ancak şu gelen cinsler hariç, bu gelenler mebnidir demişti. ikinciyi görüyoruz şimdi. Yani murep olmayan kelimeler isimlerden ikinci kısmını görüyoruz. Esmaul işareti. İşaret. İşaret isimleri. İşaret zamirleri. Mesela bu haza, hazihi, zalike, ulaike. Haza hangi konumda olursa olsun hep sınun fetah üzerine mebnidir. Ulaike hangi konumda olursa olsun ister nasb, nasb ister cer, ne olur? Daima fetha üzerinde mebnidir. Son değişmez. Dolayısıyla muarep olmayan isimler kısmındadır. Ancak burada bir dipnot var. Bu iş, işaret isimlerinin müsennaları Hazani ve Hatani Muğrebani. Muğreptirler. Niye? Hazani Mesela mecburken nasıl oluyordu? Hazeyni Veya mensupken Hazeyni oluyordu. Veya Hateyni oluyordu. Hatani değil mi? Dolayısıyla ne yaptı? Sonu değişti. Değişen mureb. Değişmeyen mebni. Evet. Hazani değişiyor mu? Değişiyor. değişiyor. Hazeyi niye dönüştü mü? Tamam. Artık o mebnilikten çıkmıştır, mureb olmuştur. Evet. Bu dipnotun ifadesi. Müzekker ve müennesinin müsenna işaret zamirleri nedir? Mebni değildir, mureb'dir. Mebni olan, mureb olmayan üçüncü isim kısmı el-esma'ul mevsûletu i̇sm mevsuller. Mevsul, vasıl isimleri. Meslu ellezi, elleti, ellezine. Ellati de içine dahil edilebilir. Çünkü o da değişmez. Bunlar hangi konumda olsa olsun. Merfu konumdayken ellezi. Harekes nasıl? Kesra üzere, Mebni. Hakeza, mensupken de, mecburken de. Diğerleri de öyle. Yalnız burada da bir dipnot var, istisna var. Ellezani. Ve elle tâni muğrebâni. Elle Zani ve elle tâni Niye? Çünkü elle Zani mecrûr veya mensupken elle zeyniye dönüşür. Elle teyniye dönüşür. Sonra değişir yani. Sonra değiştiği için onlar mebni değildir muğreptirler. Er-Rabi dördüncü kısım isimlerin muğreb olmayanlarının dördüncüsü Esma-ül İstifhamî soru isimleri, soru edatları Meslu men, eyne ma, meta keyfe gibi bunların hepsi ya cezim üzere ya fetah üzere mebni kelimeler hangi konumda olsa olsun sonları değişmeyen kelimeler ancak eyyü böyle değil min eyyi şeyin deriz mesela min eyyi şeyin eyyü kelimesi yani hangisi manasında gelen surezet var ya o muhreftir, mebni değildir. Elhamis 5. kısım bazı zulufi zarfların bazısı. Bazı zarflar da yine mebni olan muhreft olmayan isimler kısmındandır. مثlu iza elane haysu emsi mesela tahte bu gruptan değil. Min tahti helen hâru hâlidine fiha. Min hâlü sonra sonu değişir. Ama min haysi olmaz. Min hayısı olur. El âne merfûkken de mensubken de mecru olmaz genelde. Hep fethâ üzere mebnidir. Bu ve bunun gibi bir kısım zarflar da hangi e, konumda bulunursa bulunsun mebnidir. Değişmez. Ama değişenler de var. Bu demek değildir ki zarfların hepsi mebnidir. Muğrep yoktur. Değil. Mebni olanlar var, muharep olanlar var. Burada mebni olanların birkaç tane örnek yazı sadece. Es-Sadis, altıncı kısım, isimlerin mebni olan, muharep olmayanların altıncısı Esma-ı ali İsim fiiller. Şimdiye kadar bunu ders olarak pek görmedik. Bazı isim fiiller var. Yani isim gibi duruyor ama fiil görevi yapıyor. Fiil gibi avlanıyor. Mesela مثlu Amin, Amin kabul etmanıysa emir fiildir. Uf, uf, öf nasıl tercüme edersiniz? Bir bakınlık bir rahatsız ifadesi var ya. Öf kelimesi. Ah, bunun farklı farklı yazımları var. Ahin, ahhi, ah. Bildiğimiz ah kelimesi var ya. Ah, ah diye yakınma ifadesi, şikayet ifadesi. İşte bu. Bunlar da hangi konumda olursa olsun sonu hep mebnidir, değişmez. İsim fiiller denir bunlara. Yedinci kısım ise el-adadun mürekkebe. Yani mürekkep sayılar. Mürekkeb sayılar neydi? 11 ile 19 dahil aradaki sayılardı. Mislu ehade aşara. ate aşara. es salis aşara. Burada sıra sayısında kattı. 13. Efsalisi aşağıdan demek? 13. Evet mürekkep sayılarla beraber sıra sayılarının sıra sayılarının mürekkep sayı kısmındaki 11 19 arası da bu kısma dahildir. Aşağıdaki cümleyi okuyalım. El cüz'ül evvelu min isna aşara muuregun isna aşara kelimesinde yani 12 sayısının birinci cüzü yani birler basamağı isna kısmı muareptir mebni değildir. 10 örneği senahu yedrusu fil faslisna aşara taliben burada merfu konumda. Sınıfta 12 erkek öğrenci ders görüyor, okuyor. Ra'aytu ney ashara taliben 12 erkek talebe gördüm cümlesinde isney aşara dedik isna aşara demedik çünkü oradaki <gülüyor> isney kelimesi ra'anın mef'ulüdür dolayısıyla mensuptur isna isneye dönüştü değişkenlik gösterdim artık o nedir muğreptir mebni değildir dolayısıyla aşara kısmında değişik olmadı isna kısmında değişik oldu yani sayıların 12 sayısının birler adedi nedir muğreptir onlar basamağı ise gene mebni olmaya devam eder. Ha keza hadet ta'amu lithney aşara taliben cümlesinde de bu yemek 12 talebeye aittir cümlesinde de liyah ricainden dolayı mecrur dolayısıyla lithna değil de lithney oldu. 12 dışındaki mürekkep sayılara örnek verelim. Her ne olursa olsun ehade aşara siddete aşara, seba Aşara T derdik. Sonu hiçbir şekilde değişmezdi. harf de değişmezdi. E, merfu zaten olmazdı. Evet bu yedi kısım isimlerin mebni olup da muhareb olmayanların örneği arasında da açıkladığı üzere birkaç tane istisna var. Bunları iyice yerleştireceğiz. Zaten çoğu bildiğimiz şeyler de bunu böyle derli toplu olarak ilk defa gördük. Devam ediyorum. Alametül <gülüyor> iğrabil Asliyetü ve feriyyetü. İrab alametleri asli ve feri olarak iki kısma ayrılır. Asli irab ve feri irab. Asli asıl olan, sürekli devamlı olan. Feri ise istisnai olan. Manası. Evet. Asli irab her zaman nedir? Harekeyledir. Feri irab ise hareke dışındakilerdir. Harflerle mesela. Hazıfla. Hani bazı İyirab alamet olarak bahsettiğimiz neydi? Bunun hazfı diyoruz değil mi? Bunun gibi hazıf veya harfle İyirab. Bu kısma gireceğiz şimdi. Alamet-ül İyirabil asliyetu fil ismi. İsimde asli İyirab alametleri şunlardır. Nedir onlar? Ed-dammetu ve hiye alamet ref'i. Damme, ref alamettir. Ed-dammetu o, ref alametidir. El-Fethatu ve hiye alametün nasbi. Fetha o nasb alametidir. El-Kesratu ve hiye alametün cerri. Kesra da cer alamettir. Bunlara Asli-i diyoruz. Asli-i neymiş demek ki? Harekeyle-i Hareke, üstüne, üstüne, üstüne, üstüne diğer isimlerle. E, damme, Fetha, Kesra. Bunlara ne diyoruz? asli irap alametleri. Ve hunake alametun ukhra fer'iyyetun ve orada ayrıca diğer bir alamet vardır ki o da taridir. Asli değildir, de fer'idir. Ve hiye fil envai ilatiyeti men esma'i. Bu fer'i irap alametleri ise hiyeden kasıt odur. İsimlerden gelen, nebilerden gelen çeşitlerdedir. Yani şu gelen çeşitlerde kaç çeşit sayılacak? Beş çeşit sayılacak. Bu beş çeşit isimde Feri irab alametleri geçerlidir. Bunların dışında olan hepsinde asli irap alametleri kullanılır. Evet, bunlar önemli. Bunlar inşallah derleyip toparlayacağız. Bir dahaki dersimizde hazır geleceğiz. Neymiş bu feri irab alametlerinin e, üzerine cereyan ettiği cinsler, neviler? ona bakalım. Bildiğiniz şeyler toparlıyor aslında burada. El evvelu ilki cem ul muennesiz salimu cem muennes salim. Ne diyeceğim müennes salim hemen hatırlayalım. Sonu kapalı te ile biten müfret müennes kelimelerin cemisi nasıldı? Kesme. Elif ve açık te ileydi. Müslimetün müslimâtün. İşte buna cem müennes salim diyorduk. Değil mi? İşte bu cem salim kelimeler neymiş? Fer'i alametlerle yer atlanıyormuş. Bakalım. Alametün nasb fihil kesratı. Evet. Cemmü enne salimde nasb alameti kesradır. Bakalım. Nehu خَلَغَ semawati السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Evet. خَلَغَ fiil Allah azze ve cel fail السَّمَاوَاتِ خَلَغَةً mef'ulü yani fiilin kendi üzerinde cereyan ettiği nesne. سَمَاوَا T olması lazım aslında. Ancak cemmenine salim olduğu için onların nasp alameti Kes. kesraydı. Halagallahu <gülüyor> semavati dedik. Ama muureb kelimede veya cemmenine olmayan kelimede bu hemen ortaya çıktı. Velab. Vel arda. Vav orada atıf harfi neyin üzerine atıf? semavat üzerine. Arda semavat gibi mef'ul olması lazım. Nedir? Fethaldır, mensup. Demek ki cem ve salim, nasp alameti kesre olan bir çeşit, fer'i alametle alamet bir çeşit. Salim dediğimiz şey müfredinin kalıbı bozulmadan çoğul olan, cem olan kelime demek. Müfredinin kalıbı bozulmuyor, duruyor, sonuna eklemelerle cem yapıyoruz. Salim derken onu kastediyoruz. Ki biraz sonra Cemmizekar Salim de gelecek, Cemmizekar Salim de öyle. Sonuna vav ve nun eklemekle kalıp bozulmaksızın kelimeyi çoğul yapıyorduk ya. Salimine kasıt olur. Es-sani ikinci kısım el memnuu sarfi sarftan men olunanlar. Yani bizim dilimizdeki söylenişler gayrı monsarifler. Bunlar da alametül cer'i fihil fethatu. Bu e, el memnu sarftaki cer alameti nedir? Fethadır. Bu şu demek arkadaşlar cem Salim için konuşalım? Hayr-i için konuşalım? Sadece nasb alameti fer'i alameti. Sadece nasb alameti. cem Salim'de. Ref ve cel alameti asli iğraplı iğraplanıyor. Öyle değil mi? cem Salim'in merfu hali ne? Damme değil mi yani? Damme. Asli iğraplı. cem Salim'in mecrül hali ne? Kesra'yla değil mi? İşte asli iğraplı iğraplandı. Sadece o nasb alameti kesra'yla olduğu için fer'i bir alamet taşıdı. Fer'i iğraplı iğraplandı. Evet. Aynı şey sarftan men olunan isimler, gayrimusraflar içine geçerli. Ne dedi? Onda sadece cer alameti fethayladır. Peki ref alameti? Aslidir. aslidir. Nasb alameti? O da aslidir. O da aslidir. Evet burayı iyi kavramamız lazım. Nasb alameti fetha, ref alameti damme, cer alameti kesr olanların hepsi asli yere yırapla iraplanıyor. Bir şekilde değişkenlik gösteriyorsa, farklı bir harekeyle iraplanıyorsa veya harfle iraplanıyorsa veya hazıfla iraplanıyorsa bu zaman fer'i iraptır. Evet Gayrimusariflerin sadece cer alameti fetadır. Bu şekilde bu kısmı sadece fer'i alametle alametlendirilmek, iraplanmaktadır. Dolayısıyla cer dışındaki nasb ve ref alameti asli irapla iraplanmakta. Nahvu bu istisna olan kısmın örneği izheb ila firavne firavne nasb alameti feth olan bir kelime. Gayrimusarif masası bile. Ref alameti Dam ve olan bir kemle. Firavnu. Değil mi? Sadece cer alameti ilah üzerinden dolayı mecrur oldu. Cer alameti kes hale değil de evet. fet hale oldu. Ilah firavne. Fer'i alametlerle yaraplanan üçüncü kısım el-esma'l-hamsetu. Sitte de diye geçer. Bazı kitaplarda hamse diye de geçer. Nedir onlar? Ebu ebuke, ve ehuke, hamuke, fuke, ve dhu. Bu beş isim daha önce görmüştük. Birinci kitapta, ikinci kitapta değinmiştik teferruat olarak. Küllül <gülüyor> alamati fiha fer'iyyetum. Evet. Burada diğerlerinden hariç özel bir şey söyledi. Diğerlerinde istisabik bir şey söylemişti. Bunda dedi ki bunlar da yani esma Hamse'nin tamamında alametlerin daha doğrusu tamamı fer'idir. Nahvu Nedir bunlar? Ve hiye ref'i el-vavu. Ref alameti nasbi, el -elifu. Nasb, alamet Alametul nasbi el-elifu. Nasb alameti eliftir. Alametul cerri el-ya'u. Cer alamet ya'dır. Örneklerini okuyalım. Ref alameti vav'dır demiştik. Nahu e ebu ke baban geldi mi cümlesinde Ceynin faili Ebukedir, bu refhali vav iledir. Nasb alameti elif demiştik nahvu arifu ebake. Babanı tanıyorum. <gülüyor> babanı biliyorum cümlesinde arifu fiil faili tahtında müstetir ene zamiri ebake meful dolayısıyla mensup. Nasb alameti nedir? Ebun kelimesinin elifi. Elifi ebake. Cer alameti ise ya'dır demiştik. Nahvu eyne seyyaratü ebike. Babanın otomobili nerede cümlesinde ebuke kelimesi seyyaretü'nün muzafun ileyh'i olduğu için mecrur oldu. Cer alameti ise vav'ın ye'ye dönüşmesidir. Tu'rul esmaul hamse tu 5 isim esmaul hamse iraplanır. Tu'ru bu iraplanır neyle bi alamati bu alametlerle ne zaman iza kanet mudafeten ila gayri ya il mutekellimi mutekellim ya'sının dışındaki bir şeylere muzaf olduğu zaman esmaul hamse bu alametlerle iraplanır buradan şunu anlayacağız esmaul hamse'nin raf halinin vavla, nasp halinin elifle, cer halinin yağ ile iraplanabilmesi için bu Esmaül Hamsenin bir kelimeye veya bir zamire muzaf olması lazım ve mütekellim ya'sı dışında bir şeye muzaaf olması lazım. Mütekellim yağısından muzaaf olursa o zaman değişecek. Onu biraz sonra göreceğiz. Ona bir madde de biz şimdi ekleyelim noktalarımızın arasına mutlaka bu kelime müfret olacak, cem olmayacak. Mesela Ebun kelim Kelimesi aban olmayacak. Ehun kelimesi ihvetun olmayacak. Müfret olacak. Tekil yani. Şartlağdan birincisi ne? Bu kelimeler resmi olalım müfret olacak. Mesela zu, zevû olmayacak. İkincisi bunlar yalın kullanılmayacak, muzaaf olacak. Mütekelim yağısının dışında bir ya veya zamire muzaaf olacak. İzafe edilmiş olacak. Üç, ismi tasgır sigasıyla sigalanmayacak isim tasgırı olmayacak. Yani küçültülmüş kalıba girmeyecek. Okuduğumuz cümleye devam edelim. Şayet Esmaül Hamse mütekellim yağısı dışındaki bir şeye muzaaf olursa bu alametlerle iraplanır. Yani ref alameti vav ile nasb alameti elif ile cer alameti ya ile olur. İlla ve illa yoksa yoksa Uribet bil alamatil asliyeti. Asli alametlerle yıraplanır. Muzaf değilse, yalınsa, müfred olarak kullanıyorsa, bu durumda asli alametleri yıraplanır. Nehu <gülüyor> li ehun. Benim bir erkek kardeşim var. Ehun <gülüyor> kelimesi ne yaptı? Yalan kullanıldı. Yani izafet yok. Falancanın kardeşi demedik bir erkek kardeş dedik. Ehun. Bu durumda müpteda olduğu için kendisi ne oldu? Hastir. Damme ile iraplandı, asli irap İyirab alameti ile iraplandı. Evet. Se'el tu -ekhan. erkek kardeşe sordum. Se'ale tu feylehan meful. Meful olunca ne olacaktı? Müzağraf. Mensup olacaktı. Mensup olacaktı. Tekil kullanıldığı için muzaf olmadığı için asli irap alameti olan fethayla iraplandı Ha keza ente ke echin. sen kardeş gibisin. Cümlesinde de ekun kelimesi harf cer ke'den sonra geldiği için mecrur dolayısıyla yalın kullanıldığı için muzaf olmadığı için asli iğraf İyirab alametleri iğraplandı. Evet üçüncü kısımda esma Hamse dediğimiz bu beş isim idi. Nedir bu beş isim ve bundan önceki cem Salim'le gayr-i Müzekker Salim'ler Fer-i İrap e, isimlerdi. Bunun dördüncüsü Er-Rabi cem Müzekker Salim'u cem Müzekker Salim Ne demek Cem-i Salim? Tekrar söyleyelim, tekrar edelim. Müfredinin sonuna Vav ve Nun gelerek çoğul yapılan Müfredinin kalıbı bozulmayan kelimeler. Bir örnek verelim iyi anlaşılsın. Galemun cemisi eklamun. Ne yaptı? Kalıbı kırıldı, bozuldu. Cemmü kesse denir buna. Bozuldu. Küllül <gülüyor> alamati fihi fer'iyyetun. Evet. Cemmü Salim'de alametlerin hepsi fer'idir. Yani harekeyle irab yoktur onda. Vehiye ve onlar nedir? Alametur ref'i elvav Ref alameti vav'dur. Nahvu dehalel mudarrisuna. Öğretmenler girdi. Dahil oldu. Dehalefin el mudarrisuna fail. Fail olduğu için vav wow ile geldi. Demek ki cem müzekker salimde ref alameti vav wow iledir. Alametün <gülüyor> nasbi el ya'u. Nasb alameti Mağabli kesralı yağdır. Burası önemli. Mağabli kesralı yağdır. Mağab dediğimizde bir önceki harfinin hareketi kesra olan bir yağ. Nahvu seeltül müderrisine ne? seelenin mef'ul olmasından dolayı müderrisine oldu. Yani vav evveli meksur kesralı yağ'ya dönüştü. İşte nasb alameti evveli kesralı ya derken bunu kastediyoruz. Alametül cer'i el yahu, Cer alamette gene ya'dır. nahhu hazihi ghurfetül müderrisine. İzafet terkibi sebebiyle cer oldu, mecbur oldu. Bu müdereslerin, öğretmenlerin odasıdır. Cümlesinde müderrisine dedik. Niye? Çünkü bu cem salimdir. Cem müzekker salimin nas ve cer alametleri evveli meksur ya ile. Niye bu önemli? Çünkü bir sonraki maddede gelecek müsenna'da da cer ve nasb alamet ya ama evveli meftuh, fethalı, makabli fethalı olacak. Onda. Cem müzekker cem e, müsenna arasında bir tek var var. Evvelinin fethalı veya kesralı olması. Beşinci ve son kısım. Yani isimlerde fer'i alametlerle irablanan kısmın beşincisi el-müsenna. Müsenna'dır. Yani ikil, çift lafızlardır. kullül alamati fihi fer'iyyetun. Evet. Müsenna'da da alametlerin hepsi fer'idir. asli irap alameti taşımazlar. Vehiye nedir o alametler? Alamet-ül ref'i el-elifu. Ref alameti eliftir. Nahvu, gabe talibani. İki erkek öğrenci kayboldu. Gâbe fiil talibani fail. Ref alameti elifin bulunması, elifin mevcudiyeti. Alametün nasbi el-yâ'u. Lakin mağabli meftuh. Mağabli ya Talebel müdîru talibeyni. Müdür iki talebeyi talep etti. Çağırdı. Talebe fiil, müdür fail. Talibeyni Mef'ul. Dolayısıyla mensup. Peki Müsenna'nın nasf alameti neydi? Evveli meftuh fethalı yağdır. Cemi Zekya ayrılan tarafı Cemi Zekya Salim'in yağısı evveli meksur kest olaydı. Müsenna'nın yağısıysa evveli meftuh. Dolayısıyla böyle bir kelime bize hareketsiz olarak geldiği zaman biz parçanın gelişinden, cümlenin gelişinden kimi Cemimizdeki yasalim çoğul mu olduğunu bilirsek bunun hareketsini çözmemiz kolay. Alametü'l cerri el ya'u gene-mea meftuh fethal olmak üzere tabi ki. Cer alamette nasb alameti gibi evveli fethalı olan bir ya'dır. nahvu hadihil Gurfetu li talibeyni. Bu oda iki talebenindir. Li-i cennin olayı mecrur. Dolayısıyla evveli meftuh yağdır ne gibi li tali beyni el irab takdiriye geldik orada duralım inşallah bu mevzuları anlamadan geçmeyelim bunlar önemli her zaman lazım olacak